İmam Nevevi Ebu Zekeriya Rahimahullah'ın riyaz Salihin adlı hadis derlemesini okumaya devam ediyoruz. bab bir Birri Asliqâil vel-ummi vel-akâribi vel ve vesairi men yundabu ikramuhu Bir ise derse anne, baba sılay-ı rahim akrabalara iyilikte bulunmayı anlattık. Burada da diyor ki annenin, babanın, akrabaların, hanımın ve ikramda bulunması gereken, saygı bulun, saygıda bulunması gereken insanların akrabalarına iyilikte bulunmak. Bakın, yani sen biliyorsun ki bu adam babanın arkadaşıydı hayatdayken. Baba. Sen biliyorsun ki bu, bu teyze senin annenin komşusuydu hayattayken. Biliyorsun ki bu bu hanımefendi senin hanımının arkadaşıydı hayattayken. Dedim, ki Allah Teala öyle hayır kapılar açmış ki bakın. Sadece yani babana yapacağın güzellikle anana yapacağın güzellikle sınırlı değil iyilikler. Onların arkadaşlarına da bir selam vermen mukabilden. Onların Onları yani hanımının, babanın eee son gözeterek ölseler bile onlara bir selam vermen bile sana ecir yazıyor arkadaşlar. Hakkında değilsin belki. Hadi sahabe. Şimdi İbn Ömer Abdullah ibn Ömer, Ömer'in oğlu Asmara gelecek hadise, iniyor eşeğinden hemen veriyor bir tane çölde bir adamla karşılaşıyorlar. Bedevi bir adam. Bak. Tanışıyorlar. Babasının arkadaşı çıkıyor. Al diyor eşeği. Sen niye, ne yapıyorsun bu eşeği? Niye verdin? İhtiyacın var. Yolda gidiyorsun. Diyor, o babamın arkadaşıydı. Oradan ta, uyanık sahabeler. E, ecre uyanık. Salih amele uyanık. Diyorlar ki, yani babaya yapılan iyilik neyse, bunun gibidir babanın arkadaşına yapılan iyilikle yani ecir olarak sevap olarak buradan da bir şeyler alacak, bir şeyler elde edecek. Hadi sen de sen de inne darra dirr en yasil er recul budde Yani bir kimsenin babasının dostuna, babasının kankasına tam böyle diyor ya artık yani budde abih babasının sevdiği kişiye fayda bulunması yani bağını koparmaması, bağını koparmaması, babasının dostuna iyiliklerine devam ettirmesi yapılacak iyiliklerin en iyisidir diyor Esir Kresi. Ravah-u Ukhari. Ravah-u Hüsnü. ravah İkinci hadis Abdullah ibn Dinar, Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer enne raculen minel ahram laqiyahu bitarihi bi Mekke. A'raf. Ne demek A'raf arkadaşlar? Arap Bedevi demek, bakın. Bedevi çölde yaşayan adam. Yani şehir kültürü, kent kültürü almamış develerle aşır neşir. Sarp insanlar. Mekke yolunda Abdullah ibn Ömer kiminle karşılaşıyor? Bir Bedeviden karşılaşıyor. Fesellem aleyhi Abdullah ibn Ömer <gülüyor> ve hamallahu ala himalim kâne yerkabuhu Abdullah i̇bn Ömer bu adama selam veriyor. Selamu Aleyküm diyor. Sonra alıyor bunu, eşeğin üzerine bindiriyor. Sonra başındaki sarığı çıkartıp bu adama veriyor. Kâle İbn-i Dinar Dedik ki diyor, Fekul la lehu ey Abdullah Asla hak Allah Allah sana ıslah etsin. Yani Ne yapıyorsun? İnnehumul Arap Bunlar Arap insanlar, Bedevi insanlar. Yani bunlar seyir halinde, uzun kafile şekilde yürümeye uzun adamlarsak aldın bunu eşeğe bindirdin. Abdullah bin Amer diyor ki, cevap olarak, diyor, bu adamın babası bu adam da değil bak. Bu adamın diyor babası kâne budden bi'omar ibni hattab. Ömer ibni hattab'ın arkadaşiydi. Samimi dostuydu. Yani o adam değil, onun babası. Ömer'in arkadaşıydı ben de onun için diyor. Ne ona? Bakın İslam'a, ahlak-ı edebe bakın. E diyor ki, Abdullah bin Ember bakın. Niye yaptı bunu? Ve inni semirtu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum diyor, şiddetim diyor. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, bir az önceki hadis. Az önceki ki. İnne eberrel birri sılatul raculi ehle vuddi ebihi yapılacak iyiliklerin en iyisi bir kimsenin ailesinin, babasının, anasının dostu olan adamın ailesine ne yapmak? Sıla, sılada bulunmak. Onunla bağını koparmamaktır diyor. Yani babanın arkadaşının ailesi yani. arkadaşına geçtik. O da öldüyse onun çoluğu çocuğu varsa onlarla da git görüş diyor. Aleyhisselam. Yapılacak iyiliklerin en iyisi de budur diyor. Bunun için diyor ben ne yaptım? Bu adama indim eşeğimi verdim. Çıkardım kafamdaki sarıyı verdim. Hadis üstünde Diğer rivayette bu hadisimde. Farklı rivayetinde. Diyor ki Abdullah İbni Dinar diyor, Abdullah ne verin diyor bir tane himarı vardı. yeterallahu aleyh izâ men lev rukûber râhile Bir deneleri var. İde de eşekleri var bakın arkadaşlar. Mekke, yani o, o, dönemi, o dönemin şeyini yaşamaya çalışın. Deve üzerinde yoruldukları zaman seyir halinde yani, Günün araçları, arabaları, teknolojisi yok. Çölün noktasında üzerinde sıcak kaç derece Gölge buldukları zaman yolcular çıkıyorlar. Deve sallana sallana gidiyor diyor ki Abdullah İbn-i devesi vardı Yorulduğu zaman Efe üzerinde yolculuktan sıkıldığı zaman, çünkü yorucu bir yolculuk, sıkıntılı bir yolculuk, eşeğe geçerdi. Eşek biraz daha böyle hızlı, daha böyle şey gidiyor. Ve imametun yışırdı bir herhalde, başının sardığı, sıktığı bir de neyi vardı diyor, sardığı vardı. فَبَيْنَا هُوَ يَوْمَنْ عَلٰى ذَٰلِكَ الْحِمَارِ اِبْنَرَّ بِهِ اَعْرَاب۪ي فَقَالَ اَلَسْتَ بِنَ فُلَانَ بِنَ فُلَانَ Bir gün diyor, yolda giderken, baktı ki bir bedeli adam. Bu bedeli adam İbn-i Ömer'e bakarak dedi ki, sen falan zelene oldu değil misin? Fala bela. Fala İbn-i Ömer soruyor. Sen diyor falan zelene oldu değil misin? Soruyor ki, evet. Abla İbn-i Ömer hemen tak, eşeği veriyor. Yani. Al diyor eşeği. Al buna min. Al bu sarığı da kafasından çıkartıyor. Bunun da başına bağla. Aslında geçmeyen onun sıcaktan korunulabilecek en güzel araç. Faaleu bazı ashabı غفر Abdullah yanındaki bazı arkadaşlar diyorlar ki Allah Sırah affeylesin Abdullah, ne yaptın? Altı tane de Arabi imama كنت تروحه عليه وعمامة كنت تشد بها Ne <gülüyor> sarırın, verdi ne yaptın? Bugün de öyle değil mi insanlar? modern dünyada, kapitalist dünyada anlam veremiyorlar. Müslümanların cömertliğine, fedakarlığına, samimiyetine, eşi dostu gözetmelerine, akrabalarını gözetmelerine. Ya sen, Allah Allah ya. Ne yapıyorsun kardeşim sen ya? Sen önemlisin. Senin geleceğin var, yarının var, istikbalin var. Değil mi? Abdullah İbn-i diyor ki ben semiktu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqun inne min abarul zirri en yisre'l-rajul ahlan ziddi ebihi ve en abahu ka'na sadiqan li'omar radiyallahu anh evet Hazır, ı söylemiş cevabı Abdullah evet üçüncü hadis Ebu Usayd Ebu Usayd hadisi Malik ibn Rabi'a Rabia saidi Radiyallahu anh قال بيننا نحن جلوس عند رسول sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Malik bin Rabia istadi Abu Usayd Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanında oturuyorduk. Oturmuşlar. Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanında onu dinliyorlar. Ebedi saadetlerine faydalı olabilecek bir şeyler kapıyorlar. Öğreniyoruz. Ne diyor sahabeler? Biz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda otururken nasıl otururduk diyorlar? Sanki bizler, bizlerin başının üzerinde kuş vardı. Ne demek? Yani kıpırdamıyor. Birisinin kafasının üzerinde kuş olursa ne olur? Sahabelerin ifadeleri ne kadar güzel. Bakın arkadaşlar. Sanki kafamızın üzerinde kuş var. Yani kafasının üzerinde kuş var deme gözünü bile yapmaz, kıpırdamaz. Çünkü kuş kıpır, kıpır diye uçar gider. Yani, diyor ki, beni فقال, ya. Yahî izâhu rajulun min bani Salama faqala ya Rasulallah Saleme oğullarından bir zat gelip aleyhisselam diyor ki ey Allah'ın Resulü. Hal min birri ebaveyi şey'un ubiruhu bi ba'di mevtihihima? Anne baba öldü. Onlar öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı? Qala na'am as-salatu onlara dua et. Var. Ve'l-istighfaru lehuma, onlara mağfiret dile. فَإِنْ فَادُوا اَحْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا Onların vasiyetlerini, sözlerini yerine getir. Ondan sonra. وَسِلَتُ الرَّحِمِ اللَّتِي لَا تُسَلُوا اِلَّا بِهِمَا Ancak kendileriyle gerçekleşen Sıla-i <gülüyor> Rahim. Hak hukukunu gözet. Bunu da yap. وَإِقْرَامُ <gülüyor> صَدِقِهِمَا Onların anne babanın arkadaşlarını da ikramda bulun. Tabi bu hadis bu senedinde Ali İbn-i Ubeyt Es-Saidi var. Onun meçhul olmasından dolayı ilim ehlif, bu hadisi zayıf diye hükmetmiş. Bu içinde geçen manalarına birçok hadisler, sahih hadisler şahit. Dördüncü hadis, Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Peygamberin en sevdiği hanımı. Ayşe radıyallahu anh'a peygamber aleyhissalatü vesselam'a sorulunca diyor ki aleyhissalatü vesselam, en çok kimi seviyorsun kadınlar? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, kadınlardan Aişe'yi seviyorum. Erkeklerden de Babası. babasını, Babası. Ebu Bekir'i, radıyallahu anh'a. Tabi Ayşe radıyallahu anh'a da peygamber hanımlarından bir tanesi, başka hanımlar da var. Ayşe e, radıyallahu anh'a, Hatice'yi görmemesine rağmen, çünkü Hatice radıyallahu anh ediyor. En çok kıskandığı uh -huh. hanım o, Hatice, peygamber hanımı Hatice. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onu andığını, iade ettiğini hep duyuyor böyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hatice'yi yad ediyor, anıyor. İçeri birisi gireceği zaman kapıdan, Hatice'nin akrabalarından birisi de, bu diyor bana Hatice'yi hatırlattı. Al diyor şu hayvan metinini diyor, hat Hatice'nin arkadaşına götürün diyor, onun arkadaşıydı. Sürekli Peygamber'in dilinde Hatice var. Radiyallahu Ayşe Radiyallahu anh adı diyor ki, Ma girtu ala aadin min nisa'in nabiy sallallahu aleyhi ve ma girtu ala hatice radıyallahu anh. Hatice'yi kıskandığım kadar Peygamber hanımlarında hiçbirini yapmadım. Kıskanmadım. Ve ma ra'aytaha kat, onu da görmüş değilim. Walakin kana'n-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem yukthiru zikraha, o da Peygamber onun adını çok anıyordu. Ve rubbama zama hasaten, şatea zaman da kurban keserdi. Sunna yuqatti oha Onları böyle parça parça yapar. Etlerini. Sunna yebasofu fi sadayik Hatice. Sonra da hadisin naklasına gönderiliyor diyor. Peygamber i Hanbel'e selam. Tarum da Kimi zaman da derdim diyor peygamber anasettir Kim diyor? Ayşe. Derdim ki diyor, "Ke'en lem yekun fi dunya illa Hatice." Senin dünyanda Hatice'den başka kimse yok mu? <gülüyor> Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl hitap ediyor? Kıskanıyor çünkü kadın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evden çıkıyor. Ee, arkasından takip ediyor, gidiyor. Nereye gidiyor acaba? Gün benim günüm. Nereye çıkıyor? Peşinden gidiyor, bakıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> nazarlığa gidiyor. Baki nazarlığına gidiyor. Orada Aleyhisselatü Vesselam. Bu da arkasından gidiyor aşağıdayım o Ha? Takip ediyor, nereye gidiyor? O da diyor ki, Peygamber Aleyhisselatü diyor ki, senin diyor dünyada Hatice'den başka kimse yok mu? Hatice vefat etmiş, ölmüş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan kaç yaş büyük olmasına rağmen Aleyhisselatü ne var? Bir... Vefha e... var. Hatice'ye de değil sadece. Hayatta Hatice'ye vefha var. Hatice'nin arkadaşlarına radiyallahu anh Et gönderiyorlar. diyorlar. şey yapıyor. Peygamber de derdi ki Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı Ayşe'nin bu sözünde peygamber de diyor ki ka'nat كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِمِنْ li min Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ah diyor Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi Ve diyor benim çocuklarımın da Anasıydı Peygamberimizin, İbrahim Haris Bütün çocuklarının Anası kim? Hatice yani Unutulur mu diyor Hatice? Bu hadis de tefrikon عليه Buhari ve Müslim'de. Evet. Ve bir bir rivayette de قالت يا عائشة استأذنت حالته بنت خويلد أخته خديجة. Hatice'nin kız kardeşinin kızı Hale. Var mı Hale'tü Türkçe'de? Var mı Hale? Hale desin var mı? Hale. <gülüyor> Hatice'nin yeğeni radiyallahu anh'a. Peygamberimizin yanına gidip izn etmeye girebilir miyim? Aleyhisselatü vesselam فَعَرَفَ اِسْتِعْنَ خَتِيجَ Onun diyor yani izin isteme tarzından Hatice'yi hatırladı Peygamberimiz. Yani çünkü teyzesi oluyor Hatice radiyallahu anh'a halinin. Yani, ne derler bizim Türkçe'de, Türkiye'de de kız Havaya mı denler gerçi? Teyzeye, teyzeye mi denler? Kime çeker? Allah'a çeker. çeker, teyzeye çeker. Yani bir bağ var yani. Fertaha, fertaha li dhalike Aleyhisselam hemleniyor, gamlanıyor yani böyle bir ahlanıyor yani. Hatice'ye atılıyor. Allahümme Haletü bint Huvelit. Allah'ım diye bu Huvelit'in Hatice'nin Kız kardeşinin kızı hale olsun. O mu? Bir Allah Resulullah Aleyhisselam böyle bir iç yakarıyor yani. Kim hatırlıyor? Aleyhisselatü Vesselam. Evet, evet. Hazreti Hatice'ye hatırlıyor. Evet. Bu baptaki son hadisimiz. Enes İbni Malik radiyallahu anh. Al. Kharasşu ma'a Cerir İbni Abdillah el Beceli radiyallahu anh. Enes diyor ki, Cerir bin Abdullah el Beceli ile birlikte çıktık bir sefere. Bir seferin. فَكَانَ يَخْضُمُن۪ينَ Diyor ki, Celil ibn Abdullah Abdillah el-Becel'i Enes'e hizmet ediyor, Enes ibni Malik'e. İkisi de sahabe, ikisi de peygamberi görmüş. Enes ibni Malik, peygamberin hizmetkarı biliyorsunuz. فَقُولْتُ لَهُ لَا تَفْعَلُ Dedim ki diyor Enes Celil'e, yani böyle yapma, hizmet etme bize. Fakale Diyor ki celir, Enni kad ra'aytul ensara tesna'u bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem şey'en. Gördüm ki diyor, ensar, Medine'liler, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme hep hizmet ettiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ev sahipliği yaptılar mı ona saygıda kusur etmediler. <gülüyor> Aleytu ala nefsî. Aleytu ala nefsî. Ben de yemin ettim diyor. En la ahaden minhum illa hadamtuhu. Ensardan birisiyle dostluk kurayım, yolculuğa çıkayım. Ona hizmet etme konusunda diyor. Ne yaptım? Yemin, yemin ettim. Et. Niye? Bakın niye? Çünkü Ensar aleyhisselatü vesselama hizmet etmiş. Ben de diyor bundan dolayı yemin ettim ki Ensara hizmet edeceğim. Peygamber vefat etmiş. Ama hala orada bir ecir kapısı var. Sevap kapısı var. Tabii ne, kim için? Haris, hırslı olan, ecir sevabı bekleyen bir insan. Yoksa başka belki ya, tabi, peygamber tabi, gördük. Hizmetinde bulunanları da gördük. Allah'ın bakın hizmet edenlere hizmet ediyor ki oradan bir bekliyor. Ecir bekliyor, bir sevap bekliyor. Evet. Tabi bu, e, bundan sonraki bab, Ehl-i Beyt. Resulullah'ın Ehl-i Beytine ikram. Ve onların faziletlerinin beyanı bahsi. Bunu önümüzdeki hafta değinelim. Bu müstakil bir konu. Bizler ehl Sünnet ve Cemaat olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ehl-i Beytine. Kimdir onlar Ehl-i Beyti? Ona iman eden akrabaları. iman eden. Akrabaları. Ve hanımları. hanımları. Ehl-i Beyt'tir. Aleyhisselatü Vesselam'ın aile halkıdır. Bunlara, bunların bizim üzerlerimizde olan neleri var? Hakları var. Hukukları var. Bunlardan bir tanesi onları güzellikle, iyilikle yâd etmek, anmak. Allah-u belalarını versin. Şiilerin, râfizilerin yaptığı gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarını, hanımlarından bazılarını e, kötü ve olarak andıkları gibi anmamak onların bizim üzerimizde bir hakkı. Yani ki Allah Teala onları peygamber hanımlarını ne diyor? Onlar sizin anneleriniz diyor. Dirdi Kur'an-ı Kerim. evla bil min enfusihim. <-Nabiyyincidine> Nebi peygamber müminlere nefislerinden daha nedir? Yakındır. Kendinden önce Nebi'yi seveceksin. Peygamber selam söyleyeceksin. Onu sevmenin alametleri var. Ayrı bir konu. Ve ezvacuhu ve peygamberin hanımları ummehâtuğum. Müslümanların, müminlerin Anladım. analarıdır. Anladım. Aişe bizim radıyallahu anh'a anamız. İnsan anasına söver mi? Sövmez. Peki insan anasına söven bir adamla yayın oturur mu? O zaman bugün bu Iranlılar, Şiilerim, biz bu şeytan diye bilinen Lübnan'da olanları, Irak'ta olanları yapmış olduğu ve Ayşe anh'a sönmüş olduklarına karşılık bizlerin konumu ne olur onlara buz ederiz, onları sevemeyiz. onların iyiliklerini ortaya çıkarmaya çalışmayız, çalışmayız bazılarının yaptığı gibi. Sen anaana sönen bir adamla nasıl olur bir ayağı nasıl olur? Suratına gülip Yüzüne gidip el sıkışabilirsin İnşallah onlara önümüzdeki hafta değineceğiz. Subhanak Allahumma bihamdik <Sessizlik> ve'l hamdu lillah ve's-safa. <Sessizlik>